Zülfurkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meal El-Bakara Suresi 263-286. ila Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 263. Ayet Bir tatlı söz ve bir kusuru bağışlama peşinden eziyet ve mihnet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir. Bu tür sadakalara ihtiyacı yoktur. Halimdir. Cezalandırmayı ihmal etmez, ancak mühlet verir. 264. Ayet Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş için malını sarf eden adam gibi, siz de sadakalarınızı başa kakarak ve verdiğiniz kimseyi inciterek boşa çıkarmayın. İşte bu şekilde mal sarf eden kimsenin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan şu kayaya benzer ki, ona şiddetli bir sağanak, yağmur isabet edince, onu sert, çıplak bir kaya halinde bırakır. Bunun gibi gösteriş yapan ve verdiğini başa kakanlar da kazandıklarından bir şey elde edemezler. Zira Allah, kafirler, nankörler topluluğunu doğru yola eriştirmez.'' İslam öncesinde Araplar ziyafet verirler, çeşitli cömertlik gösterileri yaparlar ve elindeki, avucundakinin tümünü o gün harcarlardı. Bununla övünürler, şairler de bunları şiirleriyle överlerdi. Bu cömertliklerin nispetinde de asillik ve şeref payesiyle taltif edilip bununla gururlanırlardı. İşte İslam bu hususta bir dönüşüm gerçekleştirdi. Cimriliği yerdiği gibi, üstünlük ve şerefinde Allah'ın emirlerine uygun yaşamakta ve onun rızasını kazanmakta olduğunu onun rızası yolunda olmayan gerek gösteriş gerekse inançsızlık içindeki harcamaların hiçbir değeri olmadığını ilan etti. Aynı zamanda ayeti kerime gösteriş, başa kalkma veya kendisine hizmet ettirme durumunda verilen sadakaların boşa gideceğini de bildirmektedir. 265. ayet, Allah'ın rızasını istemek ve içlerindeki imanlarını kökleştirip sağlamlaştırmak için mallarını sarf edenlerin durumu da, yüksek bir tepede bulunan, bol yağmur deyince ürünlerini iki kat veren veya bol yağmur değmese de aynı ürünü vermek için çisentinin bile yettiği bir bahçenin durumu gibidir. Allah, ...yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İhlasla yapılan amellerin sevabı da böyledir. 266. Ayet Sizden biriniz arzu eder mi ki... ...alt tarafından ırmaklar akan... ...ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı... ...ve üzüm bağı olsun da... ...hem kendisine ihtiyarlık çökmüşken... ...hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken... Bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağ kasıp kavursun. Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. İşte insanın çok sevdiği malı ve mevkiyi elinden alınabilir. Bundan dolayı mal, servet ve mevki ile övünüp gururlanılmaz. Nice saltanatlar, devletler ve saraylar yıkılmıştır. Baki kalacak ve kendisine dayanılıp güvenilecek varlık yalnız Allah'tır. 267. ayet. Ey iman edenler! Helal olarak kazandıklarınızın ve sizin için yerden bitirip çıkardığımız ürünlerin iyi, temizlerinden Allah için sarf edin. Zekat ve sadaka verin. Kendinizin gönül rızasıyla değil, ancak gözünüzü kapatıp alabileceğiniz kötü şeyleri vermeye kalkışmayın bilin ki Allah zengindir hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olandır 268 ayet şeytan sizi fakirlikle korkutur fakir düşeceğinizi düşündürerek zekat ve sadaka vermekten caydırır çirkin şeyleri emreder Allah ise emrini yerine getirmek için sarf eden sizlere, kendisinden bir mağfiret ve bolluk vaat eder. Allah'ın lütfu ve ihsanı geniştir. Ve O, her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kulların sabahladığı hiçbir gün yoktur ki, iki melek inip, biri, Ya Allah, hayır yolunda harcayana halef ver, bedelini, Arkasından bunun gibi olan birini ver. Diğeri de, ya Allah, malını sarf etmeyip tutana da telef ver diye dua ederler buyurmuştur. Hadisi kutsi de, ey Adem oğlu, sen infak et. Allah yolunda harca ki sana da infak edilsin buyurmuştur. 269. ayet. O Allah hikmeti dilediğine verir. Kim'e ne hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri, olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Ayet-i hikmet kelimesini İbn Abbas radıyallahu anh helal ve haram ilmi ve Kur'an tefsiri ile izah etmiştir ki bu da şer'i ilimleri bilmek demektir. Aynı zamanda hikmet Derin ve yararlı bilgiler olup işe yaramayan bir takım felsefi nazariyeler değildir. Kendisine hikmet verilen kimse, kitabı, sünneti ve ilgili ilimlerin inceliklerini bilip, düşünür, bütün iş ve sorumluluklarının noksansız onlara göre yerine getirir. Nefse uygun düşüncelerden, iş ve hareketlerden, bütün günah ve kötülüklerden uzak kalır. İşte bunlar... Kendisine hayır verilmiş, hikmet sahibi kimselerdir. 270. Ayet Allah rızası için muhtaçlara harcadığınız her nafakayı veya adadığınız her ada Allah mutlaka bilir ve mükafatını ihsan eder. Verdiğini başa kakarak veya adaklarını yerine getirmeyerek nefislerine zulmedenlerin yardımcıları yoktur. 271. Ayet eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz, başkalarına teşvik bakımından ne güzeldir. Eğer onları gizli olarak fakirlere verirseniz, işte bu, riya gösteriş olmaması bakımından sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah, bununla sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah, İşlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Zekata aynı zamanda sadaka denmesinin iki sebebi vardır. Birincisi malın temizlenip artması, ikincisi de imanda sadakat ve kemale dalalet etmesidir. Bunun da gizli verilmesi, Hem takvaya hem de fakirin şahsiyetini incitmemeye de uygun olmasındandır. 272. Ayet Ey Muhammed! Onları... Müşrikleri bir de sadaka vererek Doğru ve hak yola eriştirmek senin görevin değildir Senin görevin yalnız tebliğdir Fakat Allah niyet ve amellerine göre Dilediğini hidayete erdirir Senin görevin yalnız tebliğdir Allah yolunda hayır olarak harcadığınız her şey Kendi iyiliğiniz içindir Zaten siz müminler ancak Allah'ın rızasını isteyip kazanmak için harcarsınız. Böylece hayır olarak sarf ettiğiniz her iyi şeyin karşılığı size fazlasıyla ödenir. Sizin hakkınız asla yenmez. 273. Ayet Sadakalar kendilerini Allah yolunda ilim ve hizmete adamış olan ve yeryüzünde dolaşıp kazanamayan fakirler içindir ki iffetleri, utanıp istememeleri sebebiyle gerçek hallerini bilmeyen onları zengin zanneder. Resulüm sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler. Hak yolunda hayır namına ne verirseniz muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Bu ayeti kerime kendilerini Allah yolunda ilme ve ve cihada adamış olanlar hakkında nazil olmuştur. 274. Ayet Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık, Allah yolunda hayra, hayır işlerini harcayanlar var ya, İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. 275. Ayet Riba Faiz yiyenler kabirlerinden ancak kendisine şeytan çarpmış saralı bir kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ceza onların alım satım da zaten faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helal faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişteki Haram olmadan evvel aldığı onundur. Ve affedilme işi Allah'a aittir. Kim de tekrar faize dönerse, onlar ateş ehlidirler. Ve hep orada kalacaklardır. 276. Ayet Allah, faizle geleni mahveder. Sadakası verilen malları da artırır. Allah, haramı helal sayan ve onda ısrar eden nankör ve günahkarların hiçbirini sevmez. 277. Ayet İman edip salih, makbul ve ecir kazandıran iş yapanların namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. 278. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının. Eğer gerçek müminlerseniz, artık kalan faizi de bırakın, almayın. Görüldüğü gibi allah Teala faizi imanla irtibatlandırmıştır. Bu durumda inanan bir müminin faize devamı imkansızdır. Çünkü bu, bir başka yönüyle, Allah'ın emrini tanımama hastalığıdır. Bu ayetten hareketle, İslam'da rüşvet, ihtikar, rant ve şans oyunları gibi yollarla kazanılan, her türlü haksız kazançlar, faiz gibi haram kılınmış, haram yerlere harcamalarla, lüks, israf ve madde de yasaklanmıştır. Helal yolla emek karşılığı olan ücretler, kazançlar, zekat, sadaka, Sosyal yardım, bağış ve miras yoluyla elde edilenlerde helal kılınmış, Allah rızasına dayalı her türlü infak, harcama, yardım ve yatırımlar teşvik edilmiştir. Böylece İslam, diğer kapitalist, sosyalist ve bu gibi sistemlere alternatif olarak ve onların boşluk ve olumsuz yönlerini de kapatmış olarak, önce Allah'a iman ve O'na kulluk esasına, sonra İslam'ın emrettiği dini kültüre, ahlaka ve iktisadi nizamı uygulamaya dayanır. Netice olarak İslam, hem dünya ve ahiret saadeti için helal yolla çalışmayı, hem de ferdi ve içtimai kazanç ve mülkiyet felsefesini esas alır. 279. Ayet Eğer bu faizi terk etme işini yapmazsanız, Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin. Eğer faizin her türlüsünü alıp verme hususunda tevbe ederseniz, Ana paranız yine sizindir. Ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz. Bu iki ayet, faizde üçüncü aşamadır. Görüldüğü gibi, bu ayetlerde her türlü faize kesin yasak getirilmiş faizde ısrar etmeninse Allahü Teala'ya ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı savaş açmak olduğu ifade edilmiştir. Allahü Teala'ya ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanan bir kimse için bu dehşet verici bir ifadedir. 280. ayet. Eğer borçlunun eli dardaysa genişlik vaktine kadar bekleyip ona mühlet verin. Eli darda olana Borcu sadaka veya zekat olarak bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Borcu olan ve borcunu veremeyecek olan fakire alacaklısı borcunu zekatı olarak sayamaz. Ancak zekatını ona verir ve verdiği miktardan borcunu ister. 281. ayet. Öyle bir günden sakının ki hepiniz o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığının karşılığı tas tamam verilecek ve onlar asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. İbni Abbas radıyallahu anh'a göre en son nazil olan ayettir. El Bakara suresinde bulunan tek Mekki ayettir. Veda hacında Mekke'de nazil olmuştur. 282. ayet. Ey iman edenler! Muayyen bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazıp senet yapın. Aranızdan doğruluğuyla tanınmış bir katip de onu yazsın. katip ve adil Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, dost doğru yazsın. Üzerinde hak olan borcuda da onu ikrar edip yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun. Borcundan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçluğu akılca noksan, aciz veya ikrar edip yazdıramayacak durumdaysa velisi dost doğru yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek olmazsa razı olup güveneceğiniz şahitlerden bir erkek ve biri yanılırsa diğerini hatırlatması için iki kadın gerekir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, her birini vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli, şahitlik için en sağlam ve şüpheye düşmemenize de daha yakın olan davranıştır. Ancak aranızda, elden ele devrettiğiniz ve peşin olarak yaptığınız ticaret işlerinde onu, senedi yazmamanızda sizin için bir vebal yoktur. Alışveriş ettiğiniz vakitte şahit tutun. Katip de, şahit de asla mağdur edilmesin. Veya bu ikisi kimseye zarar vermesin. Eğer bir zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin için yoldan çıkmadır. Günahkarlıktır. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından sakının. Allah size her şeyi öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her türlü borçlanma işlerinin şahitler huzurunda yazıyla tespiti, İslami prensiplere göre yürürlülüğe giren ve alışverişi güvence altına almayı sağlayan bir nevi noterlik uygulamasıdır. Ayet-i kerimede, şahitlik konusunda yüce Allah, eğer iki erkek olmazsa, razı olacağınız, güveneceğiniz bir erkek, ve biri yanılırsa, diğerinin hatırlatması için, iki kadın gerekir, şeklinde buyruğu ile, kadınların şahitlik yapabileceğine, ancak iki kadını, erkeğin bulunmaması şartına bağlamıştır. Ama bu husus, Kadını insan ve kişilik yönünden asla bir ayırma tabi tutmak değildir. Ancak İslam, kadının tabiat ve yaratılışına uygun bir eğitim görmesi, haya duygusunun çokluğu, duygularının inceliği ve duygusallığının ağır basmasıyla aşırı heyecan duyması, korkması ve bu yüzden unutması ve bir tesir altında kalabilmesi gibi yapısal özellikleri vardır. Bu itibarla kendisine daha müessir ve daha ağır yük getiren mali davalarda ve buna kıyasen hat ve kısas gibi ceza davalarında şahitlik yapması gerekince korku duymasını, unutmasını ve yanılmasını önlemek için konuşarak hemyesiyle takviye edilmesi güvenilirliğinin temini için uygun görülmüştür. Aynı zamanda, Kadının böylece psikolojik olarak yıpranmasından korunması da sağlanmıştır. Diğer taraftan konuyu ilgilendiren zina, hat ve kısas gibi ceza davalarının konusu olan olayların içine yeteri kadar nüfus ve tahammül edilemeyeceği için bir şüphe söz konusu olabilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphe durumunda hat ve kısas davalarını düşürün buyurmuştur. Çünkü suç sabit olmamıştır. Suç sabit olmadan, belâet zimmet esastır gereğine göre, gerek kadının özel durumları, gerekse yargının şüpheden uzak olması ve kolaylaşması ve daha sağlam olması için bir erkek yerine iki kadın alternatifi getirilmiştir. Tabii ki daha sağlam, sağlamın eftalidir. Bunların dışında kadının tek şahit olduğu yerler de vardır. 283. Ayet eğer yolculukta olup da bir katip bulamazsanız, borçludan alınan rehinler de yeter. Eğer birbirinizden eminseniz, o zaman kendisine güvenilen borçlu kimse, Rabbi olan Allah'tan korksun da emaneti tas tamam ödesin. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, hakikaten o kimsenin kalbi günahkar olur. Allah, her ne yaparsanız hakkıyla bilir. 284. Ayet Göklerde ve yerde olan her şey sadece Allah'ındır. Ey insanlar! İçinizdeki yapmayı düşündüğünüz bir günah eylemini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. O, niyet ve amellerine göre dilediğini bağışlar dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Hadis-i de Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir iyilik yapmayı niyet eder, onu yapamazsa ona tam bir iyilik. Eğer yaparsa on iyilikten yedi yüz hatta daha fazlasını yazarım. Bir kötülük işlemeyi düşünür de yapmazsa bunu onun için yazmam eğer yaparsa bir kötülük bir mislini yazarım 285. ayet o resul rabbinden kendisine indirilen kur'ana iman etti müminler de iman ettiler onların her biri allaha meleklerine kitaplarına ve peygamberlerine iman etti O'nun peygamberlerinden hiçbiri arasında iman bakımından ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz ancak sanadır, dediler. Peygamberler arasında ancak derece bakımından üstünlük vardır. Bilinen peygamberlerin birine inanmayan kimse, Allah'a da iman etmiş sayılmaz. 286. Ayet Allah kimseye ibadet ve itaatte gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır. İyilikleri düşünmenin bile bir ecri vardır. Ey Rabbimiz! Unutur veya kasıtsız hata edersek, bizi ondan sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden önceki itaatsiz ümmetlere yüklediğin gibi, bize zor, helak edici bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmediği şeyleri de bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen Mevlamızsın, küfre sapan, seni tanımayanlara karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle. Amener diye bilinen bu iki ayetin, Peygamber Efendimiz'e Miraç gecesinde vasıtasız olarak vahy olunduğu rivayet edilmektedir. Bu iki ayet, ilahi emirler karşısında, mutlak itaate yönelen müminlerin inançlarındaki sadakati, müminlerin vasıflarını, konumlarını ve Allah'ın adaletini ifade etmektedir. Ayrıca müminlere, Rablerinin celaline uygun nasıl dua edeceklerini de öğretmektedir. Hz. Ömer ve Hz. Ali radiyallahu anhumanın, her birinin ayrı ayrı, akıllı bir adam görmedim ki, Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okumadan uyusun dedikleri nakledilir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meami El-Bakara suresi 263-286. ila 286. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Litnotlar Fatih Özkul